6 Temmuz 2017 Arifane İlim Dergahı Bursa Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insane lefî husr İllellezîne amelû ve amelû sâlihâti Ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bil sabr Sadakallâhu l-Azîm Elhamdülillâhi rabbil âlemin Evet bugünkü sohbetimiz Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin orijinal adı Ed tedbiratül Ilahiye fi islahi memleketil insaniye olan yani ilahi tedbirler insan memleketinin islahı için ilahi tedbirler anlamına gelen kitabımızdan e, başlayacağız inşallah sohbetimizi bu kitaptan yapacağız e, takip ettiğimiz kitap Muhdin İbn Arabi Hazretleri'nin adı geçen eseri Ahmet Avni Konuk tercüme ve şerhi üzerinden takip edeceğiz. Ee, bunu günümüz diline sadeleştiren de Tayfun Kasay isimli kardeşimiz bunu günümüz diline de sadeleştirmiş. E, emeği geçmiş, hizmeti geçmiş. Allah razı olsun kendisinden. Yoksa bu Ahmet Avni Konuk'un tercümesi ve şerhi e, içerisinde Osmanlıca, Arapça Kelimeler bulunduğundan anlaşılması zor olurdu. Bu kardeşimiz de günümüz Türkçesine de çevirmiş. Biz de bu kardeşimizin yaptığı hizmet neticesi elde edilen bu kitaptan, bu çeviriden takip edeceğiz. Peki bu kitap nedir? Onun hakkında kısaca bir bilgi verelim. i̇bn Arabi Hazretleri'nin bu okuyacağımız İlahi Tedbirler kitabı. Aslında bir cihetten nefis terbiyesi nefsin terbiyesi ve teskiyesi usulünü, yöntemini anlatan şeytanın ve nefsin oyunlarına karşı insanın alması gerekir gerektiği tedbirleri ne şekilde, nasıl alacağını, nasıl taktik uygulayacağını, adeta bunu kitabı okuduğunuz zaman göreceksiniz. Bir nevi savaş meydanındaki komutanın savaşta nasıl taktikler kullanarak savaşı kazanabilir? Bunları savaş meydanındaki bir e ee, savaş hukuku bulan savaşta cereyan eden olaylarda nasıl taktik yapılması gerekir? Askerler nasıl muhafaza edilir? Hangi taktik ve işte öne sürülür? Hangi durumda geri çekilir? Nasıl bir taktik yapılır? Bir nevi bu tarz bu usul üzerine Mutnîk'in de hazretleri meseleyi anlatıyor. Aslında burada anlattığı nefis terbiyesi teskisi bunu böyle bir ortamla anlatmış. Çünkü vücudu insan vücudunu bir şey olarak ele alıyor, memleket olarak ele alıyor Muhtinik Nara Hazretleri. Bu memleketin islahı ve yönetimi nasıl yapılması lazım? Yönetici olarak da insan ruhu, insan ruhu bu memleketin nasıl yönetmesi lazım? Nasıl islah etmesi lazım? Güzel, kargaşa olmadan, kaos olmadan, anarşi olmadan bu memleket nasıl yönetilir? Bir nevi bu atmosfer içerisinde bu konuları anlatıyor. Dolayısıyla bu kitap, bu eser, dedik ya, her kendi kendine müstakilen bilmesi gerektiği, bir Müslümanın bilmesi gerektiği bir eser olması ayrı bir cihet. Bir de yönetici durumunda olanların, yönetici durumunda olup mahiyetinde insanlar çalıştıran, emri altında mahiyetinde insanlar olanların özellikle bu eseri, bu kitabı takip etmesi, okuması, üzerinde tefekkür etmesi gerektiğine inanıyorum, tavsiye ediyorum. Çünkü buradan o kadar alacağımız böyle incelikler var ki, gerek kendi vücudumuzun vücut memleketimizin yönetiminde olsun. Gerekse başka insanları yönetir bir pozisyondaysak, yönetici durumundaysak işte e, valisinden tutunda belediye başkanından tutunda, milletvekilinden tutunda yani bakanlardan tutun böyle geniş manada da alabiliriz. Her insanın bu kitabın anlatım usul ve tarzını iyi bilmesi ve mahiyetindeki insanları buna göre yönetmesinde büyük faydalar vardır doğru hareket etmiş olur. Doğru kararlar almış olur. Böylece de tavsiye ederiz bu kitabı okumayı, anlamayı. Evet, şimdi kitabımızın ön söz kısmından başlayalım. Hamd olsun. Allahu Zülcelal ki insanı ilmi vücuttan aynı vücuda çıkardı. Onun vücuda getirilmesinin öncesinde bir cevher var idi. Aynı vücuda çıkardı. Onun vücuda getirilmesinin öncesinde bir cevher var idi. O cevhere Celal aynı, aynı ile baktı. O cevher onun bakışının tahakkuk ettiği şey indinde ondan haya ederek eridi. Şimdi onun... Kadim ilminin cevherlerinden ve incilerinden onda gizli olan su akmaya başladı. Bilinsin ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyururlar ki Allah Teala büyük bir beyaz inci halketti. Şimdi bu ön sözler aslında ilk yaratılıştan itibaren mevzuyu bir anlatacak kısaca. Allahu Teala büyük bir beyaz inci halketti. Celal ve heybetle Baktı o inciye Hayadan eridi O inci Onun yarısı su ve yarısı ateş oldu Ondan bir duman Hasıl oldu Semavatı dumandan Ve arzı onun köpüğünden Halk eyledi Şimdi onun arşı su üzerinde oldu Allah Teala'dan kasıp Mutlak vücudun Vahdet yani birlik mertebesidir Allah Teala büyük bir beyaz inci halketti diyor ya. Buradan kasıt mutlak vücudun, Allah'ın mutlak vücudunun vahdet yani birlik merkebesidir. Halk etmenin manası açığa çıkma ve açığa çıkarmadır halk etmek. Biz günümüzde bunu yaratmak diye tabir ediyoruz ya. Aslında e, esas orijinali bu kelime halk etmek diye kullanılır. Allah halk etti denilir. Yani açığa çıkardı. Büyük bir beyaz inciden kasıt insani hakikat mertebesi olan ilk akıldır. Ki bunu vahidiyet yani birliksellik mertebesi de derler. Buna biz bir cihetten ilk akıl diyoruz. Bir cihetten hakikati muhammediye diyoruz. İlk yaratılan. İlk yaratılan şey. Allahu Teala'nın ilk yarattığı şey. Ee, e, hakikati muhammediye ilk akıl e, cevher Farklı farklı isimleri var. Nefsi kül. Evet. Şimdi burada ilk akla celal ve heybetle bakmasından kasıt. Diyor ya ilk yarattı beyaz inciyi ve ona celal ve heybetle baktı allah Teala. Celal ve heybetle bakmasından kasıt aklın gayrılığın mebdeyi olan ruh mertebesine tenezzülüdür. Ve bu tenezzülden hasıl olan gayrılık perdesi ile mutlak vücudun örtülmesidir. Çünkü Cemal bakışı Hakkın veçhinin kendi nuru ile tecellisidir ki bunda örtülme yoktur. Celal bakışından. Cemal bakışı. Celal bakışı Hakkın veçhinin gayrılık elbisesi ile örtülmesi olduğundan tabii ki bunda örtülme vardır. Bu gayrılıktan kasıt mutlak olmaklıktan kayıtlı olmakla tenezzüldür ve mutlak olanın kayıtlı da gizlenmesidir. Büyük beyaz incinin hayadan erimesi işte o bakıştan beyaz incinin erimesi bir olan vücudu ikilikle kayıtlayarak kendi nefsinde yok hükmünde olduğu anda ona rahmani nefesi ile harici vücut bahşetmesini ve bu rahmani nefes ile ona fezada harici vücut bahşedilmesini takiben merkezin ateş ve çevresinin soğuma ile su olmasına işarettir. Ve yedi kat gökler denilen yedi gezegenimizin bu duman halindeki parlak bulutsudan ve dünyanın da onun yoğunlaşmasından mahluk olduğu ve arş kelimesinin taht ve dünya mülkü manasına geldiği için ve şehadetsel alemlerde ilahi mülklerden bulunduğu için ve bu parlak bulutsunun arşın temeli oluşu yönüyle ilahi arşın su üzerinde oluşuna işaret olunur. Arş su üzerindedir denilen mevzu. Cenabı şey Şeyh ibarelerinde bu hadisi şerife işaret buyururlar. Çünkü ilahi ilimde sabit olan insan yeryüzünün halk edilmesinden sonra maddesel elbise ile tahakkuk ederek açığa çıktı. Yani bir vücut giydirildi, bir vücut yaratıldı ve Allahu Teala ona ruhundan nefyetli üfürdü ya. Ve Hak Teala Hazretleri onu zat cennetinden gayrılık elbisesi ile harice çıkardı. Bilinsin ki Güneş sistemimizin oluşumunun uzun devirler içinde geçirdiği değişimler neticesinde olduğu ve bu sistemin bir parçası olan yeryüzünün bugünkü hale gelmesinin de yine değişimler ile olduğu ve üzerindeki bitkiler ve hayvanlar ve insanın silsile ile birbirinden bir diğerinden şubelenerek var olduğu eski ve yeni bilim adamları tarafından açık deliller ile beyan olunmuştur. Evet bunu zaten İbn-i Arabi Hazretleri'nin diğer eserlerinde de okumuştuk ne diyor orada ne demiştik önce Allahu Teala bu alemi yaratmayı altı günde tamamladı mevzusu vardı biliyorsunuz İşte ilk melekleri yaratması kevkepleri işte felekleri yaratması vesaire daha sonra gezegenleri yaratması daha sonra cemadatı dediğimiz e, cansız dediğimiz madenleri yaratması daha sonra bitkileri yaratması daha sonra hayvanatı yaratması ve işte en son 6 gün cuma günü Allah-u Teala'nın Hazreti Adem'i yaratmasıyla, Hazreti Adem'in yaratılışına bu yaratılış tamamlanmış oldu. En kâmil yaratılış tamamlanmış, alem mükemmel bir şekilde yaratılmış oldu. Bu Güneş'in yaratılması ve gezegenlerin yaratılması, bunu bilimsel olarak da bildiğimiz konulardır. İşte bir ateş topu halinde olması, gezegenlerin sonra soğuması, soğuması, daha sonra orada işte suyun bulunmasıyla işte hayat bulunması, bitkilerin oluşması, hayvanların oluşması, dünyanın Yaratılışı. Beşerin bu şekilde var olduğuna inanmak Kur'an'ın hükümlerine aykarı değildir. Tefsircilerin ve alemlerin arasında bu hususta olan ihtilaflar muhtelif anlayışların Kur'an'ın sözlerinden çıkardıkları muhtelif manalardan ibarettir. Bundan dolayı bu ihtilaflar anlayışa ait bir mesele, meseledir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de asla ihtilaf yoktur. Nitekim buyrulmaktadır ki Nisa suresi 82. ayette ve eğer Allah'tan başkasının indinden olsaydı onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulunurlardı buyuruyor Allah Teala. Bilakis Kur'an ayetleri bilim adamlarının incelemelerini teyit buyurmaktadır. Bu konudaki izahlar Hakirane tarafından Hususül Hikem şerhine yazılan ön sözde Adem'in halk edilişi bahsinde bir nebze verilmiştir. Bu şu anki okuduğumuz mevzu bu şerhi tedbirat ilahiye eserine şerh eden Avni konunun izahatları. Dedik ya onun şerhiyle takip edeceğiz bu eseri diye. Hiç şüphe yoktur ki her gün görüldüğü şekilde yeryüzünün sakinleri yeryüzünün cevherinden çıkmakta ve yine yeryüzünde çözülüp dağılmaktadırlar. Bitki olsun hayvan ve hayvanın her hayvanın bir türü olan insan olsun hepsi bir takım haller ve şartlar çerçevesinde Unsurların ve elementlerin bir diğeriyle karışmasından var olurlar. Bu karışım neticesinde var olan şeye mizaç derler. Evet biz şimdi dedik ya unsurlardan var olmuş bir yapımız var. Bedensel yapımız var. Toprak, hava, ateş, su unsurlarından halketti etti Allahu Teala bizi. İşte buna hangi oranda bu toprak, hava, ateş, su unsurları her birimizde farklı farklı oranlarda Terkip edildi Allah bizi yaratırken. Dolayısıyla bu terkiplerin farklılığı işte bizde mizaj denilen olaydır. Yani mizaçlarımızda da farklılık açığa çıkıyor. Ben de hava unsuru sana göre daha yoğun bir şekildedir. Dolayısıyla benim mizacımda biraz daha havai unsur olur. Biraz daha havalı olmuş olurum. Misal gerçekten böyle. Hava unsuru insanda biraz e, fazlalık varsa diğerlerine göre daha havai olur. Böyle işte derler ya şıp sevdi gönlü bir ona kayar, bir an hemen ondan bıkar, usanır, ötekine yönelir. Yaptığı işlerde de böyledir. Bu, bu tarz unsurlarda ateş unsuru, mesela dedik ateş unsuru ve hava unsuru cinlerin asli yaratılışındaki unsurlardır dedik. İnsanda, Hz. Adem'deki asli unsurlarda, yani yoğun olan unsurlarda toprak ve su dedik. İşte cinlerde ateş ve hava unsurunun yoğun olması, ondan yaratılmış olmaları hasebiyle cinler Takip etmek, emretmek, emri altına almak, gurur, kibir, büyüklenmek. Bu hasletler cinlerde çok fazladır. İşte cinler bunun için zaten Hazreti Adem'e secde etmedi ya, İblis. Onun için işte Allah'ın lanetine uğradı. Çünkü gurur var, kibir var. Ben ondan daha büyüğüm. Benim mertebem daha yüksek. Ben daha iyiyim. İşte insanlarda da, bizde insanlarda da yaratılışlar bu dört unsur olmakla birlikte, insanlarda da ateş ve e, hava unsuru açığa çıkarsa, biraz daha yoğun olursa, bu insanlarda da bu haslet ön plana çıkar. Gurur, kibir, büyüklenme, kendini diğer insanlardan büyük görme, yüksek görme, kendini beğenmiş, beğenmişlik gibi hadiseler açığa çıkar. İşte bunlara biz ne diyoruz? Mizaç diyoruz. Yani bu unsurların bizdeki terkibi farklı oranlarda karışımıyla, ne oranda karıştıysa bundan bir mizacımız açığa çıkıyor. Mizacdan dolayı bazı insanlar bazı şeyleri sever, hoşlanır. Bir insanın sevdiği, hoşlandığı şeye öteki insan hoşlanmaz, sevmez. Bu yemeklerde olsun, başka şeylerde olsun. Yani genel itibariyle düşünelim her şey için böyledir. Mizaclarımızın farklı olmasından dolayı birimizin sevip hoşlandığı şeyden öteki insan sevmez, hoşlanmayabilir. Bu mizac, mizac deniliyor. Madenler ve bitkiler ve hayvanlar arasındaki bu karışımlar ve uyuşmalar peyderpey bir ağacın dalları gibi silsileyle aktığından Cenabı Şeyh-i Ekber bu değişimlere ve akışa ondan sonra karışabilirlik dalı meşrebine, meşrebesine bir oluk akıttı ibaresiyle işaret buyurdu. Ve işte bu sebeple onu en güzel suret üzere tesviye edip değişim dalları neticesinde peyda olan bu dala insan ismini verdi. Ve bu insani dal maden ve bitki ve bazı hayvanat dalı mertebesinde iken kulağa ve göze sahip olmadığı halde hayvani dalın en mükemmeli olmak üzere onun kulağını ve gözünü cisminin en uygun olan mahallerinde açtı. Ve insan varlık ağacının meyvesi olduğundan bir meyvede nasıl ki kendinin bittiği ağaçta olan suretlerin ve özelliklerin benzeri mevcut ise Hak Teala insanın bittiği büyük alemde mevcut olan her bir şeyin benzerini insan vücuduna koydu ve onu idareci kıldı evet allah Teala alemde her ne yarattıysa bütün bakın sonsuz kainatta ucu uca olmayan bilmediğimiz kainatın daha öbür ucunda da yani bilmediğimiz uzaklıktaki ucunda yarattığı her ne varsa ondaki özellik bizde de var, insanda da var. Allah öyle bir yaratmış ki Adem'i, bütün kainatta yaratmış olduğu her şeyin o özelliğinden, özünden, cevherinden insana da koymuş. Dolayısıyla Ehlullah diyor ki, insan büyüse büyüse büyüse alem olur, alem küçülse küçülse küçülse insan olur. Dolayısıyla biz insan olmamız hasebiyle bütün alemde var olan, yaratılmış olan, her ne yaratıldıysa hepsinden bir nüsha bizde mevcut. Bizim şeyimizde mevcut. Gerek maddi yapımızda gerek manevi yapımızda mevcut. İşte daha önceki sohbetlerimizde de dile getirdik. İnsanı kamir dediğimiz, bunun bütün bunların farkına varan insan, bu kemalat noktasına varan insan, işte bu alemdeki yaratılmış olan her şeyin bir nüshasının, bir ucunun bir cevherinin kendisinde de mevcut olduğunu bildiğinden adeta şöyle düşünelim. Alemde yaratılmış her şeyden bir ip uzanmakta. Bu insanı Kamil'in eline dedik. İşte bütün alemde hangi yaratılmış şeyle irtibata geçmek istiyorsa o ipi oynatarak o şeyle irtibata geçmiş olur. Onun üzerinde bir şeyi olur. Tesiri olur. Açığa çıkar. İşte insanda böyle bir özellik var. Allahu Teala böyle özellikle yarattı insan. Ama hangi insan? İnsanı Kamil kendindeki bu cevherin farkına varıp bu özelliğin farkına varıp açığa çıkarma yetisini ortaya koyabilen insan evet devam ediyoruz yani ona öyle bir bakış ihsan eyledi ki o bakış ile kendi akıbetini ve muhitinde olan eşyanın akıbetlerini görür insan o yeteneği elde ettiysen ve onun rahmani tecellileri ile alemin zahirinin tamamına olan ihsanına vakıf kıldı. Çünkü insan türünden açığa çıkan bu kadar keşifler onun eşyanın esaslarına vakıf olmasındandır. Vakıf olması ilerledikçe keşifler de ilerleyerek yenilenir. İşte insan kendini bu içine doğru yolculuğa başlarsa, bu kuvvetinin, kudretinin, ne olduğunu keşfetmeye başlarsa bütün alemdeki irtibat ve bağlantılarını da açığa çıkarmaya başlar. Aslında bizim yolculuğumuz bütün bu eserleri okumamızdaki gaye bu iç yolculuğumuza, kendimizi keşfe yolculuktur yani. Yani Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi nefsini bilen Rabbini bilir meselesi var ya bizim başlangıç noktamız başladığımız yol işte buradan başlıyor. Biz iç alemimize yolculuğa çıkıyoruz kendimizi keşfetmeye yolculuğa çıkıyoruz. Kendimizi keşfettiğimiz zaman işte o zaman aslında Rabbimizi bilmiş olacağız. Sonra Rabbül Alemin'i tanımış olacağız. İşte o tanımayla birlikte bir takım vasıflara sahip olacağız. Özelliklerimiz olacak. Yani Allah'ın bizi yaratma gayesinin özelliklerini kendimiz görüp açığa çıkarmış olacağız ki işte bu noktaya insanı kamil olma noktası diyoruz. İşte o en mükemmel nokta. allah Teala ne için yaratmış beni deyip o yaratılış gayene göre de hizmet etmeye başladığında sen yaratılış gayeni yerine getirmiş oluyorsun işte. Bu dünya hayatına allah Teala'nın bizi göndermesinin gayesini yerine getirmiş olarak ilahi huzura göçmüş olacağız. Amacımız gayemiz bu. Cenab-ı Allah bu yolculuğumuzu en güzel şekilde yapmayı ve sonuna ulaştırmayı, rızası istikametinde sonucuna ulaştırmayı nasip eylesin. Gayemiz bu yani bu yolculuk. Ve insanı karar eyledi. Yani zahiri ve batini duyularını yerli yerine koymak suretiyle insani mertebede kararladı. Ve insanın bütün zahiri ve batini kuvvetlerini bir diğerinden şak edip ayırdıktan sonra daha faziletli oluşu dolayısıyla hepsinin üstünde olan akıl kuvvetini bu kuvvetlere bitiştirdi. Çünkü bütün kuvvetlerde tasarruf edici olan akıldır. Nitekim alemin kuvvetlerinde tasarruf edici olan da aklı kül yani bütünsel akıldır. İşte bütün alemi yürüten, bütün alemde olacak olanları yürüten aklı küldür. Biz ne dedik buna? İşte Allahu Teala'nın ilk taayyyünde nur-u Muhammedi'yi yaratmasıyla, nur-u Muhammedi dediğimiz o özü, o cevheri yaratmasıyla bunun bir diğer adına farklı bir şeyden diğer adına ne dedik? Aklı kül denilir dedik. Nefsi kül denilir dedik. Diğer beş Kalem denilir dedik. Diğer beş İşte bu, bu alemi yürüten, e, yöneten esas bu aklı küldür. Aklı kül ne şekil yürütmeyi murat ediyorsa o şekil yürütmüş olur. Ve alemde külli akıl ve insanda cüzi akıl, sema ve diğer tasarruf edilen kuvvetler yeryüzü mesabesindedir. Evet, alemdeki külli akıl, insandaki cüzi akıl. Sema ve diğer tasarruf edilen kuvvetler yeryüzü mesaresindedir. Diğer kuvvetler ise yeryüzü mesaresindedir. Enbiya suresi 30. ayette. İnkar edenler semaların ve yerin bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini ayırdık buyuruyor allah Teala. Bu ayeti kerimede ratk yani bitişikin fetk yani ayırmaktan evvel söylenmesi bu beyana aykırı değildir. Çünkü bu ratk ve fetk alemin sureti hakkındadır. Hazreti Şeyh Efendimiz'in fetk yani ayırmadan sonra ratk yani bitiştirmeyi de, beyan buyurmaları alemin Adem'in manası hakkındadır. Çünkü bu sure gelen suretler manalarından dolayı açığa çıkmışlardır. Bundan dolayı manalar sema ve suretler ise yeryüzü mesabesindedir. Manalar sema, gökyüzü suretler Yeryüzü hesabesindedir. Suretlerin var olduktan sonra bağlandıkları manalara bir esas ve kaideye dayanmaksızın bitişmeleri vardır. Bu bitişme ise ayrılmadan sonra olan bitişme ve yarılmalardır. Ve Hak Teala vücudunu var ettiklerinde beyan eyledi. Çünkü Hakkın vücudu sonsuz latifin en latifidir ve latif oluşunun kemalinden dolayı en gizlidir. İdraki mümkün değildir. Allah'ın e, zatı üzerine tefekkür edemeyiz. Vay. idrak edemeyiz. Bu latif vücut kesif olmadıkça idrak edilmez. Ve kesif vücut latif vücudun izafelerinden olduğundan var edilmişler alemine izafi vücut demişlerdir. Bu izafi vücut latif olan hakiki vücudun işaretleri ve alametleri ve delilidir. Fakat hakiki vücut insandan açığa çıktığı kadar hiçbir görünme yerinden açığa çıkmadı. Çünkü Adem'i kendi sureti yani sıfatları üzerine halk etti. Evet. Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Çünkü bütün Cenab-ı Allah hak olması hasebiyle bütün vasıflarını, özelliklerini en kamil hangi varlıkta açığa çıkarttı? Adem'de. Âlemde yaratılmış bütün varlıklarda bu kamillik, bu kemalat üzerinden açığa çıkış yoktur. Meleklerde dahi yok. Yok. yok. Melekler melekler mesela bir cihetten, insandan çok çok üstündür. Onlar da çünkü meleklerde şehvet yoktur. Meleklerde nefis yoktur. Ne emredildiyse onu yerine getirir. Buna rağmen bütün özellikleri en kamil halk ettiği varlık Adem'dir. Allahu Teala'nın. Adem'de açığa çıkarmıştı bu özellikleri. Onun için işte halife olma özelliği Hazreti Adem'den yani Adem soyundan Adem olmakta açığa çıkmıştır halifelik. Bundan dolayı toplayıcı varlık olan Adem'de kendi vücudunu en aşikar ve en zahir kıldı. allah Teala bunu topladı Adem'de. Şimdi onu açığa çıkardı. Ve en gizli olan şey sebebiyle onu kendi sırrından ötürü örttü ve perdeledi. Şimdi bu ne demek? Yani insan hakiki vücutta gizliyken onun ilahi ilimde sabit olan suretine ve hakikatine o hakiki vücut kendi latif vücudunu kesif kılmak suretiyle bir elbise giydirerek onu açığa çıkardı. Şimdi e, diyoruz ya Allah'ı bilmekte anlamakta şu dört isim bize her zaman kapı konumunda olacak. Hep tefekkürlerimizi yaparken bu dört isime gidelim ona müracaat edelim. Zahir, batın, evvel, ahir. Bütün mesele bu dört isimde toplanıyor. Ve kendi hakikatinin gizliliği sebebiyle rububiyet yani Rab olmaklık sırrından örttü. Yani Adem'in en açık bir şekilde görülen kesif taayyünü rububiyet sırrından ibaret olan kendi hakikatine perde oldu. Ve onu bu insani kesif suret örttü. Şimdi bu hakikatleri idrak ettiğimiz zaman şu anlaşılacak. Allah batındır dedik ya aslında onun batınlığı yani örtülü olması gizliliği zahirliğinden kaynaklanmakta. O kadar zahir ki o zahirlik onu batın kıldı. O kadar batın ki o kadar örtülü gizli ki o batınlık onu zahir kıldı. Şu an belki bu dediğimiz tam yerine oturmuyor ama şu hakikatleri öğrendiğimiz zaman bu sözün manası hepsi yerine oturacak. O kadar zahir olduğu için batın oldu o kadar batın ki o kadar zahir oldu şu an. Tabii, çok yakın olması. evet şimdi devam ediyoruz dikkatle inceleyen ve iyi düşünen Allah'a arif olanlar için bu açığa çıkarmaklıktaki ve gizli olmaktaki apaçık hikmet vardır çünkü ilahi işler alemin ve ademin vücudu ile tahakkuk eder ondan önce mana mertebesindedir mana ise tahakkuk için suret ister mana açığa çıkmak için bir suret ister ve suret zahir ve mana ise o surette örtülüdür. Dolayısıyla o suret zahir olmuş olur. Yani zahiren gözümüze görülür. Ama o görülenin bir de manası vardır. O manaya da ne deriz? Örtülü olur. Örtülü deriz. Daha sonra burada mesela burada kelimeleri de okuyoruz değil mi? Bu kelimeler ne olmuş? Kalemle yazılmış. Zahir olmuş. Yani surete görülmüş. Ama bu kelimeden ne anlaşılması istendiğini biz tahayyül ettiğimiz zaman bu bizim için ne oluyor? Mana oluyor. Yani örtülü olan mana, ama zahir olan suret harf oluyor evet. gibi. Daha sonra ona iktidar hazretinden tecelli eyledi. Şimdi ona üstün geldi. Heybet ateşinden kaçarak acele koştu. Böyle olunca onu kattı ve kahretti. Ve onun şuuru olmaksızın onu yemyeşil denize bir daldırış daldırdı. Şimdi ilahi kudret işe giriştiğinde onun beşeresi karışık oldu. Şimdi bu bunu açacak şimdi. Evet açıyor. Yani insanın manası suretine bağlandıktan sonra yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Araf suresi 12. ayet. Hitabıyla onun manasına ve ruhuna iktidar hazretinden tecelli eyledi. Çünkü Rab iktidar sahibi ve kendisine muhtaç olunandır. Rab. Ve kul aciz ve muhtaçtır kul Acizdir Rab idare edendir İktidar sahibidir kul ise aciz olandır Muhtaçtır Bu kudreti idrak edince Onun karşısında mağlup oldu İşte bu kudreti anlayınca kendisinin kul Karşısındakinin Rab olduğunu anlayınca Mağlup oldu yenildi Acizliğini anladı Ve içine heybet ateşi düştü Yani o Rabbinin azametinin Ateşi düştü bu sefer içine Ondan kurtulmak için acele koştu. Fakat Eynel Mefer Yani kaçacak yer nerede? Kıyamet Suresi 10. Ayet İlahi kudret pençesinden kaçıp kurtulacak bir sığınak olmadığından Nereye kaçacaksın ki? Yaradanından kaçabilir mi bir kur? Kaçacak bir yer yok ki. Hak Teala Hazretleri ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı ve konuşan dili olurum. Hadis-i şerifinde işaret buyrulduğu üzere onun izafi olan kuvvetlerini hakiki kuvvetlerine kaptı. Ve onun izafi ve vehmi olan zahir ve batın kuvvetlerini bu şekilde kahretti. Ortadan kaldırdı. Bütün kuvvet ve kudret sahibi Allah'tır. Kişi bunu anladı. Kaçacak yeri de yok. Ve bu kahır esnasında şuuru olmaksızın onu yemyeşil danız, denize bir daldırış daldırdı. Evet şimdi o bu ilk yaratılışı anlatıyor. Anlıyoruz değil mi burada? Yani hakikati Muhammedi dediğimiz o ilk yarattığı nuru nasıl yarattı? Bunu bir temsili anlatış. Evet. Ve onu ondan sonra yeşil yemyeşil denize daldırdı. Kaçmaya çalıştı. Kaçacak yer yok. O ilk var olan. O cevher. Yeşil denize daldırdı. Yemyeşil denizden kasıp ruh mertebesidir. Çünkü La ilahe illallah Gayrılığın kaldırılması İşte bu kelimeyi tehditliyoruz ya Vahdeti vücudu anlamak Vahdet birliği anlamak la illallah. Bu gayrılığın kaldırılması Gayrılık yok ancak o var Ve Muhammedur Resulullah Gayrılığın ispatıdır Bakın la ilahe illallah derken Vahdeti vücudu anlıyoruz Gayrılık kalkıyor sadece o var Allah'ı Birlemiş oluyoruz gerçek tevhid La ilahe illallah Allah Akabinde söylediğimiz söz Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman işte orada gayrılık giriyor. Çünkü orada bir yaratılmış söz konusu. Muhammedur Resulullah. Yani Muhammed Allah'ın Resulüdür. Orada ikilik giriyor burada, gayrılık giriyor. Bu da gayrılığın ispatıdır. Muhammedur Resulullah. Ve mutlak vücudun gayrılık bağlantısıyla açığa çıkması ruh mertebesinden başlar. Ve... Vücut arşının istikrarı bu iki nurani satır ile olmuştur. La ilahe illallah satırı bembeyaz nur. Altındaki satır Muhammedur Resulullah satırı yeşil nurdur. Evet. Beyaz nur, yeşil nur. Şimdi bunu tek tek açıyorum. Hazreti Şeyh yemyeşil nura burada yemyeşil deniz tabir etmiştir. Yani Yeşil Nur dediği başka Ehlullah'ın kitaplarında geçen bazıları Yeşil Nur der. Bu da Yeşil Deniz'e daldırdı diyor. Yeşil Deniz. Yani insan şehadet aleminde vücuda ait kesifliği ile gezdiği ve yediği içtiği halde Hak Sübhanehu ve Teala onun bu madde beden vücudunu ruha tebdil edilmiş kıldı. Ve bu değişim onun şuuru olmaksızın gerçekleşti. Bir halde ki Sureti yine şehadet mertebesinde sabit olarak bir taraftan etrafında bulunan kimseler ile sohbet etti. Ve diğer taraftan ruhlar aleminde olanlar ile münasebette bulundu. Bundan dolayı ilahi kudret onu istila etmeye giriştiğinde onun beşeresi, beşeri tarafı, yani vücudunun zahiri ve cismi, ruhu ile karışık oldu. Ruh ile karıştı, girift hale geçti. Ve onda hem ruha ait eserler ve hem de cisme ait eserler açığa çıktı. Biz daha önceki sohbetlerimizde hep anlatırken, yani nefs meselesinde anlatırken ne diyoruz? Ruhla bir girift haldedir. Yani ruhu ayır, nefse ayır böyle bir şey yok. Ruh ve nefs birbirine girift bir haldedir yani. Girift derken yani birbiri içine girmiş. Öyle bir girmiş ki çözülmez yumak gibi olmuş. Birbirine, birbirinden ayıramazsın net bir şekilde bu, bunu buraya koyayım bunu buraya koyayım, koyayım diye ayıramazsın böyle düşünelim tasar, tasvir edelim o gün yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür ve onlar vahid ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar İbrahim 48 ayeti kerimesinde bu hakikate işaret buyrulur çünkü bu hal kıyamet türlerinden bir türdür ve devam ediyor daha sonra ona daimlikten açtı. Şimdi bu sebeple onun ömrünü tahakkuk ettirdi. Ve onun katkısı olmaksızın ve onu bir emir sınırlamaksızın ona ebedi hayat örtüsünü giydirdi. Ve meleklere karşı onun makamını yükseltti. Ve onun özrünü apaçık kıldı. Şimdi ona isimler ile yardım etti ve onu aydınlattığı zaman secde ile biat etmeyi emretti. Ve onu cisimler arzında halife kıldı. Bundan dolayı onu teyit etti ve ona yardım etti. Şimdi bu i̇bn Arabi'nin açıklaması. Avni konuk şimdi şerh edecek bu, bu, bu satırı. Yani Hak Teala Hazretleri insanı ilahi kudreti ile istila buyurduktan sonra ona daimlik perdesini açtı. Çünkü bu perdenin keşfi ilahi kudretin istilasının neticesidir. Şimdi bu daimlik perdesinin keşfiyle onun ömrünü tahakkuk ettirdi. Bilinsin ki bütünsellik itibarıyla insanın üç tür ömrü vardır. Birisi zat mertebesinden şehadet mertebesine kadar olan ömrü. Zat mertebesinden şehadet mertebesine kadar olan o dilimdeki ömrü. İkincisi şehadet mertebesinden ahiret mertebesine kadar olan ömrü biz şimdi şehadet mertebesinde bulunuyoruz değil mi? Bizim ömrümüz bir bizim bir ömrümüz vardı. Zat mertebesinden yani o ilk yaratılışta Allahu Teala'nın ruhlar aleminde yaratmasıyla bizi dünya hayatında bir anne babadan dünyaya şehadet aleminde açığa çıkışa kadar getirdiği eee mesafedeye bu mesafeye bu dilime ne demiş? Burayı ayırmış zat mertebesinden şehadet mertebesine kadar olan ömrümüz, orada bir ömrümüz var. Sonra anne babadan doğmamızla birlikte bizim şehadet mertebesinden ölünceye kadar yani ahiret mertebesine kadar olan bir ömrümüz var. Bu da ikinci bölüm ve üçüncüsü ahiret ömrü. İşte o ahiret ömrümüz de artık ebedi. Sonsuz. ahiret mertebesine kadar olan ömrü evet bunu, onların hepsini o ikinci ömrü almış. Bir de ahiret ömrü oradaki ömrü. Cennet cen, cehennem ortamındaki ömrü. Üçüncü olarak almış. Cüzi oluşluk itibariyle bu mertebelerin her bir yurdunda birçok ömürleri vardır. Örneğin şehadet mertebesinde ilk önce basit daha sonra birleşik daha sonra maden daha sonra bitki daha sonra hayvan daha sonra nutfe, daha sonra anne rahmi yurtlarında birçok ömürler sürer. Bu daha önceki sohbetimizde anlattık ya, alemdeki devir daim. Hatırlıyor musunuz? Hani ruhlar aleminde Allahü Teala'nın anne babadan, hangi anne babadan meydana gelişini e, yani babanın spermi olarak anne rahmine düşme anına kadar e, murad ettiği, yaratmayı murad ettiği insanın özünü, nüvesini, cevherini dedik ya bu semaya, yakın semaya Allahu Teala gönderir ve bu alemde bir devir daim yapar dedik. işte yağmur suyuyla bir toprağa düşmesi hatırlayın. Oradan bitkiye geçmesi, evet. oradan hayvana geçmesi, terkibin oluşması. Evet. Hayvandan işte en sonunda babaya, baba gidip domates alır, et alır dedik ve oradan işte o yediği gıdadan, o öznü ve cevher anne rahmine düşer sperm olarak. Deveran'ı Deveran anlattık. Bunu, evet. kısaca bunu burada dire getirdi. Ne dedi? Örneğin şehadet martebesinde ilk önce basit daha sonra bileşik Daha sonra e, Maden Madenlere geçmesi Daha sonra bitki Daha sonra hayvan Daha sonra nutfe Olup işte Anne rahminde Daha sonra anne rahmi Yurtlarında birçok ömürler sürer Aşama aşama Merhala merhala Tabi Diğer iki mertebe de böyledir Hazreti Şeyh'in Burada Ömür kelimesinden Yüce kasıtları Beyanın akışına Bakılarak Uhrevi ömür çünkü ilahi kudretin istilası ile insanın kıyameti kopup ona daimilik perdesi açılınca o artık alemlerin Rabbinin civarında şen ve sevinçli olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de işaret buyurulur. Kamer suresi 55. ayet. Kudret sahibi milikin huzurunda sadıklar makamındadır. Bu has cennettir ve kamillerin makamdır. Ve her kim bu cennetin içinde bulunursa mutlak lezzet ve rahat içindedir. Hakikat ehli buna ebedi hayat diye tabir ederler. Ebedi hayat. Nitekim Cenab-ı Şeyh devamındaki cümlede şöyle der. Onun katkısı olmaksızın ve onu bir husus sınırlamaksızın ona ebedi hayat örtüsünü giydirdi. Dedi. Çünkü bu mertebede bütün bağlantılar kalkmış olduğundan katan ve katılan ve katkı bağlantıları yoktur. Ve insan-ı kamili emirlerden bir emir de sınırlamaz. Çünkü mutlaklık mertebesine ulaşmıştır artık o. Sınırlama ise kayıtlamaktır. Ve mutlak, kayıtlının zıttı olduğundan bir mahalde bir arada olmazlar. Ve kaminin dışında olan müminler ise henüz bağıntı ve kayıt ve sınırlama içindedirler. Nitekim Aziz Nesefi Hazretleri bu hususta şöyle buyurmuştur. Aziz Nesefi. Çünkü bu has cennet içinde değildirler. Onlar cennet derecelerinin diğer mertebelerindedirler. Bu derecelerde olanlar mutlak lezzet ve rahat içinde olmazlar. Ve mutlak elem ve zahmet içinde de olmazlar. Cehennemden geçmişler ve cennet derecelerinde bir dereceye ulaşmışlardır. Bu yönden lezzet ve rahat içindedirler. Ve fakat. Zülcelal Hazretlerinin yakınlığından mahrumdurlar. Evet cennette bir lezzet içinde ama Zülcelal Hazretlerinin yakınlığından mahrumdurlar. Ve alemlerin Rabbi Hazretinden nasipsizdirler. Bu yönden ayrılık ateşi içindedirler. Ve ebedlerinin ebedi bu ayrılık ateşi içinde kalırlar. Ve bu cennetler noksanların makamıdır. Eğer azap ilim noksanlığından olursa Asla azaptan kurtulmazlar. Ve eğer azap temizlik noksanlığı yönünden olursa günlerin geçmesiyle ile o azaptan kurtulurlar. Burada şunu anlatıyor. Yani bizim şu dünya hayatında yaşarken bizim şansımız burada. Allah'ı bilmek, tanımak, idrak etmek, kulluğumuzun bilincine varmak şansı bizim burada. Bu şansa kullanırsak, iyi kullanırsak Allah'ı bilmek adına, ''Rabbi zidnen zidni ilmen ve fehmen ve imana'' diye dua edersek ''Rabbim ilmimi arttır, fehmimi, anlayışımı, idrakimi, imanımı arttır, kuvvetlendir'' deyip bunun içinde bir gaye sarf edersek ki işte burada yapmış olduğumuzda bu Allah'ı bilmek adına ilmimizi arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu bilmeyle birlikte ahirete göç edersek, ölümü tadarsak işte Allah'ı bildiğimiz nispette o cennetlerdeki inşallah cennete gittiğimiz takdirde o cennetlerdeki hazımız kamil olur. Ama diyelim ki şeriatın hükümlerini yerine getiren, namazını kılan, abdestini alan, şeriat hükümlerini yerine getiren, vasat, sıradan bir Müslüman olarak bir hayat yaşadık. Allah'ı bilmeye dair bu dünya hayatında ilim, öğrenelim, gayreti ve çabasına girmedik. Ya o işler beni aşar dedik. Oy, ne yapacaksın o işleri ya bu kadar işlerle işin arasında bir de onunla mı uğraşacağım dedik. Ya Allah emretmiş, tamam ben de Allah'ı bildim, tanıyorum, varlığını kabul ediyorum. Resul Efendimiz'in getirdiğini kabul ediyorum. Namazımı kılıyorum, işte hacım'a gidiyorum. Zek zekatımı veriyorum. Bunları yapayım dediyse bir insan, bunu dediysek, şeriatın emirlerini yerine getirmek hasebiyle o insan cennetlik olur. Eyvallah, cennete girer. Ama Allah'ı bilmez, tanımaz. Yani o burada anlattığı Aziz Nesefi'nin dediği gibi lezzet alma mevzusu var ya o cennetteki lezzetler. İşte bakın orada lezzetlerde de derecelenme oluyor işte. Allah'ı bilen bilerek tanıyarak gidersek oradaki lezzetler tarif edilemez lezzet var. Yok bilmeden tanımadan ben sıradan vasat bir Müslüman olayım. Namazımı kılayım başka derinlik istemiyorum deyip de o şekil insan giderse cennete evet belki cennete gider ama ne dedi. Ve ebedlerin ebedi bu, bu ayrılık ateşinde kalırlar. Bu ayrılık ateşinde kalan kim? İşte ilmen. Allah'ı bilmemesi, tanımaması neticesi Zülcelal Hazretleri'nin yakınlığından mahrum kalırlar diyor. Eğer azap ilim noksanlığından olursa asla bu azaptan kurtulamazlar. Orada cennette dahi olsa işte o ilim noksanlığından kaynaklanan bir hoşnutsuz bir azap varsa o azap ebedi devam eder. Yok eğer azap temizlik noksanlığı yönünden olursa evet kişi il, ilmen bu hakikatleri öğrenmiş bilmiş ama bununla birlikte bir takım günahkar günaha da girmiş o zaman temizlenecek o günahından dolayı işte o temizlik ben dolayı bir azap görürse o günahından temizlendikten sonra artık o zevki o lezzeti yaşar hale geçiyor çünkü ilmen de hakikatleri de öğrenmiş öğrenerek gitmiş bu dünya hayatından şimdi insan kamilin ömrünün daimilik mertebesinde tahakkuku ve bu sebeple bütün isimlere görünme yeri oluşu dolayısıyla Hak Teala Hazretleri onun makamını yükseltti. Ve melekler Ya Rab sen yeryüzünde bozgunculuk eden ve kan döken kimseleri nasıl halife buyurursun? Dedikleri zaman Bakara Suresi 33. ayette allah Teala Ey Adem bunları onlara ve İsimleriyle haber ver. buyurdu. Celilüşşan hitabı ile Adem'in bütün isimlere mazhar oluşunu ispat buyurunca ve bu şekilde özrünü apaçık beyan buyurunca ve ona bütün isimleriyle yardım edince ve ve Adem'e isimlerinin hepsini öğretti. Bakara 31. Ayeti kerimesinde işaret buyurulduğu üzere o mu İlim nuru ile aydınlatınca meleklere Adem'e secde ve boyun eğme ve itaat ile biat etmeyi emretti. Evet bu melekler böyle ilk önce itiraz etmişlerdi. Ya Rab sen yeryüzünde bozgunculuk eden ve kan döken kimseleri nasıl halife buyurursun? Nasıl halife yaratırsın? Dediklerinde Allahu Teala da onlara dedi ey Adem bunları onlara isimleriyle haber ver. Şimdi peki melekler neden itiraz etti? Burada e, tefsirciler farklı yorumlara giriyor Ehlullah. Bir diyorlar ki yeryüzünde kan akıtan mesela e, Hazreti Adem yaratılmazdan evvel Muhittin İbn-i Hazretleri Fütuhat'ta da Fütuhat-ı Mekkiye'de de bahsetmektedir. Bir hadise dayındır, dayandırmaktadır Resulullah Efendimiz'in hadisine. Yüz bin Adem bizim babamız olan Adem gelmezden önce yeryüzüne yüz bin Adem yani insan ırkı geldi. Yüz bin Adem yaşadı yeryüzünde. Yani bir Adem ırkı Allahu Teala yarattı, halk etti. Bu Adem ırkı nesilleri arttı, çoğaldı, yaşadılar. Bir şekilde bunların nesilleri son buldu. Nasıl son buldu? Belki bir meteor çarptı. Belki dinozorlar yedi. Ne olduysa yani bunların nesilleri son buldu. Ondan sonra başka bir Adem ırkı, nesli Allahu Teala halk etti yeryüzünde. Onların bir şekilde nesli son buldu. Ve böyle böyle böyle hadisi şerife dayandırır Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Yüz bin Adem geldi. Hatta Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin bir fütuhatta şöyle bir izahatı vardır. Ben e, Kabe'de, Kabe'yi tavaf ederken, dolaşırken önümde bir adam belirdi. O adama dikkatlice baktım. Tavaf ederken iki tane yan yana duran, aralarında... Boşluk olmayan fazla bir boşluk olmayan insanların iki insanın arasından Hiç onlara da zarar vermeden dokunmadan Geçtiğini gördüm bu adamın diyor Muhtin İbn Arabi Hazretleri O zaman onun bu halini görünce Bu e, bir ruh Cisimlenmiş ruh olduğunu Anladım diyor Yoksa iki insan arada boşluk yok bir insanın Geçebileceği şekilde Ve sonra gittim ona selam verdim Selamımı aldı Onunla tanışmak istedim sen kimsin diye sordum diyor Çünkü anladı Muhtin İbni O normal bir insan değil. O zaman ben Adem'im dedi diyor. Hangi Ademsin? Diye sorduğumda sizin babanız, atanız olan Adem değil. Ondan çok önce yaşamış olan Adem'im dedi diyor. Bu şahıs. Muhtin İbni Ve bu konuyu bu, bu mevzuda açıyor. Ve hadisi şerifi de anlatıyor. Ee, Resulullah Efendimiz 100 bin Adem. Yeryüzüne 100 bin Adem geldi. Dediğin Belki işte bu Ademler, bu Adem ırkları, bu insan ırkları. Fakat şunu belirtelim, o gelen Ademler insanın kamil olma özelliğinde değildi. Onlar daha çok hayvan insan. Yani mükemmel değil, kamil değil. Belki de burada, şimdi ne? bu da bir halife olma, halif olma özelliği yok. Burada şimdi bir tez, dinleyicileriniz arasında kabul eden olur, etmeyen olur, eleştiren olur. Benim bakış açımda burada şöyle, bu öğrendiğiniz ilmi hakikatlerden. Şu bakış açısı, evet. şöyle bir bakış açısı e, çıkartıyorum ben de öğrendiğim, kendi ilmin nispetinde. Şimdi burada bu Ademler belli, e, tabii ki halife olan özelliği yoktu bunlarda, Bunda bizden önce gelen adımdan. Belki yeryüzünde yapılan bir takım kazılarda, çalışmalarda, arkeolojik kazılarda diyorlar ya, işte e, bizim atamız Adem'e ait ya da Adem oğullarına ait bir şey bulduk. ...iskelet sistemi bulduk diyorlar. İşte boyu şu kadardı... ...şu kadardı, bu kadardı gibicesine... ...bir izahatları var. Burada bu iskelet sistemine bakıyoruz. Mesela günümüz insanlarının... ...çok daha... ...üzerinde bir... ...yapıya sahip. Veyahut da... ...iskelet sistemlerine bakıldığında... ...şu iddiada bulunuyor bazı bilim adamları. Evrim dediğimiz mevzu var ya... ...evrim teorisi, Darwin'in evrim teorisi. Yani işte bu insan... ...bizim babamız, atamız olan insan... Önce kıllı maymuna benzeyen bir varlık halindeydi, mağaralarda yaşıyordu. Bunlar daha sonra işte bir sosyalleşme oldu. Gittikçe evrim geçirdi, kılları döküldü, boyu, iskelet sistemi düzeldi, kolları biraz kısaldı vesaire, kafası küçüldü ve en son işte bir şekli aldık gibi bir iddiaları var. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu evrim teorisini kabul edenlerin düştüğü yanılgı belki de şurada. İşte bizden önce yani babamız olan Adem'den önce yaratılmış Ademler, geçmiş 100 bin Adem var ya. İşte bu 100 bin Adem içerisinde belki Allahu Teala onları böyle mağaralarda yaşayan, birbirlerine garip sesler çıkararak anlaşan bir insan ırkı şeklinde halk etmiş olabilir. O şartlarda, o dünyanın o zamanki aşamalarında bu işte o yani diyor ya ü Efendimiz babamız bizim babamız olan Hazreti Adem'den önce yeryüzüne 100 bin Adem geldi diyor, geçti diyor. İşte o ademleri ben böyle anlıyorum. Bu bilim adamlarının yanılgıya düştüğü mevzu onları eğer bizim babamız olan Adem zannediyorsalar burada hataya düşüyorlar. Çünkü bizim babamız olan Adem eli ayağı gözü kulağı bizim gibi olan bir insandı. Öyle maymuna benzeyen, mağarada yaşayan mağaralarda yaşayan işte e, garip hareketler çıkaran, hayvansı hareketlerde bulunan bir yapıya sahip değildi. Asla böyle bir şey olamaz. İsmail Hakkı Bursa'nın Hazretleri bu hususta diyor ki, e, Hazreti Adem'e Allahu Teala 700 dil öğretti diyor. 700 dil. E peki mağarada yaşayıp da birbirleri arasında hak bu diye anlaşan Adem'den bizim babamız olan Adem'le bir benzerliği olabilir mi yani? Mümkün değil. 700 dil, 12 alfabe verdi diyor Allahu Teala. Hazreti Adem'e 700 dil, 12 tane alfabe var, verdi. Hazreti Adem cennetten çıkarılıp da bu hatayı, kusuru işleyip de cennetten eee çıkarılıp yeryüzüne gönderildiğinde Allahu Teala bir şekilde bu dili, bu 700 dili unutturdu Hazreti Adem'e. Bir rivayete göre 300 yıl Hazreti Adem tövbe istiğfar etti Allahu Teala'ya yalvardı, yakardı. Beni affet ya Rabbi, ben hata ettim, kusur işledim diye teferruatına girmeyeceğim. Bu hatası, kusuru affedildikten sonra Allahu Teala tekrar o unutturduğu dilleri tekrar hatırlattı diyor Hazreti Adem'e. Ve Hazreti Adem, İsmail Akı Hazretleri bu kısmı şöyle anlatır. Hazreti Adem bu 12 alfabeyi pişirilmiş çamura yazdı. Dünyanın değişik yerlerine gömdü. Allah'tan aldığı emir ile. Ve bu 12 alfabe daha sonra Adem oğulları yeryüzünde çoğaldıktan sonra Allah hangi Ademoğluna bu alfabeyi bulmayı murad ettiyse o alfabeyi dünyanın değişik yerlerinde yaşayan insanlar bu alfabeleri bir şekilde bularak çıkararak o alfabeler üzerinden yazışmayı bu şekilde ilerlettiler. İşte şu an yeryüzünde konuşmuş olunan bütün diller hakikatte Hazreti Adem'e Allah'ın öğretmiş olduğu dillerdir. İnsanların kendi kendine sonradan bir şeyleri icat edip de diyor ya insanlar icat diyor icat edip de çıkarttığı bir şey mevzu bahis değildir bizim tasavvufi anlayışımıza göre insanların icat ettiği dediğimiz şeylerin hepsi bu bilgi Hazreti Adem'e Allahu Teala kodlayıp verdiği bilgidir vakti zamanı geldiği zaman kimden açığa çıkmasını icat olunmasını murad ettiyse Allahu Teala hangi profesörden hangi tıp doktorundan hangi başka işte ustadan sanatçardan o kişi bir şeyi evet buldum, icat ettim dediği zaman, açığa çıkardığı zaman aslında o sadece hatırlamadır. Hatırlama. Yani Hz. Adem'den bu yana genler vasıtasıyla bize gelmiş olan o bilginin, bir kuvve olarak bilinen bilginin bir fiil olarak açığa çıkışı. Bir fiil olarak yani açığa çıkışı. Çünkü bütün bu bilgi Hz. Adem'e yüklenmiş bütün kodlanmış bilginin hepsi şurada hepimizde aynısıyla mevcut. Genlerimizde mevcut. Fakat biz bunların ne kadarını açığa çıkarmamız bizim ayağını sabitemizin gereği ise, sabitemiz gereği ne kadarını açığa çıkarmamız takdir edildiyse, Nevi Mahus'ta yazıldıysa biz ancak o kadarını açığa çıkarabiliyoruz. Halbuki Hz. Adem'de mevcut olan tüm bilgi aynısıyla kodlanmış bir şekilde bütün insanlarda, hepimizde mevcut yani. Bütün İşte bütün bu mevcut, tabi insan, ancak bunu insanı kamil, en kamil şekilde açığa çıkarabiliyor İnsanı kâmil olma özelliği de dedi ki bütün insanlarda mevcuttur. Her birimizde birim birey olarak hepimizde var. Bu ama nasıl var? Bir kuvve olarak var. Bir kuvvet dediğimiz ne? Gizli, örtülü bir vaziyette var. Açığa çıkması bizim ayağımız sabitimizde yazılıysa açığa çıkması o zaman açığa çıkar. Kuvvetten fiile ya kuvveden fiil. Tabii kuvveden fiile geçmesi yani e, zuhur etmesi. Evet. Açığa çıkması. İşte burada Hazreti Adem'in öğretilmiş olduğu bütün mevzuların hepsi bugün bilim alanında, insanların keşfi tıp alanında diyor ya işte tıp alanında şöyle bir şey keşfettik. Veya matematik alanında bilmem şu matematik kanunu keşfedildi vesaire neyse teferruat. Bütün bu keşfedildi diye bilinen her şey Hz. Adem'e yüklenmiş olan bilgidir. Çünkü Allah her şeyi öğrettik diyor ona. Ama insanlar bu hakikati bilemeyen insanlar zannediyor ki veya şöyle diyorlar bak işte şimdiye kadar hiç bilinemeyen bir şey keşfedildi. Bundan keşfetsizlik olanlar. Bundan sonra kıyamete kadar keşfedilecek olanların hepsi de Hazreti Adem'de var olan şeydir. Evet. Onun için Muhyiddin i̇bn Hazretleri diyor ki bizim keşfettik diye bildik bulduk diye açığa çıkarttığımız şey sadece hatırlamaktan ibarettir. Ama bunu sadece Ehlullah bilir diyor. İnsanların çoğu bu konuda gafildir. Biz hatırlıyoruz hatırlıyoruz. Evet. Bunu iyi anlayalım. Hatırlatıyor yani Allah-u Teala. Eğer bir şeyi bulduk diyorsak, keşfettik diyorsak, bu bulmak değil, keşfetmek değil. Sadece hatırlamak. O da, o da. Bizde mevcut olan bilginin işte vakti geldiğinde Allah'ın o perdeyi kaldırmasıyla hatırlaması. Ha buldum diyoruz. Bu hatırlamak başka bir şey değil yani. Bütün bu bilgi Hazreti Adem'e verildi. Hazreti Adem vesilesiyle de genetik yollarla zürriyeti olan bizlere geçti. Bu konuyu böyle bilelim. İşte... Ee, Hz. Adem'den önce yaratılmış olan Ademler olduğu için bu izahatta bilimin bilim adamlarının işte atalarımız olan Ademler dediği mağara devri diye, cilalı taş devri diye, mağara devri diye böyle devir devir ayırdığı mevzular bizim babamız olan Adem'le alakası yok onların. Babamız olan Adem'den önce yaşayan Ademlerin halife olma özelliğine sahip olmayan halife olma özelliği olmayan hayvansı Ademlerin yaşantıları onlar. Bunu bu şekilde oturtursak evet. mesele net bir şekilde anlaşılır. Bu konuyu da böylece açmış olduk. Devam ediyoruz. Daha sonra ona aklı yardımcı olarak icat etti. Ha pardon. Şurada kalmıştık. Ve onu cisimler arzında halife kıldı. Cenabı ı Şeyh'in cisimler arzında halife kıldı buyurması insanın kamilin yalnız cisimler arzındaki halifeliğinin umumi olduğuna delildir. Ruhlar arzındaki halifeliği umumi değildir. Çünkü Adem'e karşı boyun eğmeye ve itaat etmeye memur olmayan ruhlar da vardır ki ona alim melekler derler. Nitekim yoksa sen alim meleklerden mi oldun? Saat suresi 75. ayet. Kerimesinde işaret buyrulur. Bu hitabı kime yaptı Allahu Teala? İblis'e. Neden? Secde et dediği zaman etmedi ya. Yoksa sen alin meleklerden mi oldun dedi. Çünkü alin melekler Hazreti Adem'e secdeyle emredilmedi. İşte oradaki secdeyle emredilen melekler buradaki tefsir alimleri bir kısmı der ki bir grup melekti bunlar. Bazı melekler. Çünkü melekler de sınıf sınıftır. Mükerribun denilen mesela yakın, kurbiyet için yaratılmış melekler vardır ki Adem'den dahi haberi yok. Hazreti Adem'in yaratılışından, dünyadan, gezegenlerden, şundan bundan, kainattan hiç haberi olmayan Allahu Teala'nın sırf kendisini hamd etmesi, zikretmesi için yarattığı mükerribun melekleri var. Arş, arş melekleri. O meleklerin belki bu alemden dahi haberi yok. Hiçbir şeyden. Yani neyin yaratıldığından, onun tek görevi Allah'ı tesbih etmek. Ne için yaratıldıysa öyle tesbih etmek. İşte bu tarz melekler secdeyle emrolunmadı. Secde ile emrolundan melekler sınıfı ayrı bir sınıf. Çünkü melekler de sınıf sınıf. Bundan dolayı iblise böyle demişti. Allahu Teala. İşte Hak Teala Hazretleri insan-ı kâmini böylece cisimler arzında bütün isimlerine görünme yeri oluşu ve bu isimler ile tasarruf etmeye kudret vermek suretiyle onu halifelik makamında teyit etti ve ona yardım etti. Evet burada bu hafta sohbetimizi tamamlayalım inşallah. Bir dahaki haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu konu, buradaki konular göreceğiz inşallah. Sohbetimizde çok zevkli, çok e, sırlar, çok hikmetler açılacak. Bilmediğiniz neler neler öğreneceğiz. hayatta herhalde faydalı olacak. Çok günlük hayatta kullanabileceğiz dedik ya başlangıçta da. Çok faydalı şeyler olacak inşallah. Evet amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana atina fid dunya ve fil ahireti hasaneten ve qina azabannar. Allahumme afi li ve li validayya vel mu'minati el ahya'i minhum vel al amvat. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin el fatihi lima uleka vel hatimi lima sebaga nasirul hakki bil hakkı vel hadi ila siratil mustakim ve ala alihi hak kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani Subhanallazi mekani ya lemu mekani Subhanallazi yarani Essalatu ve selamun aleyke ya Resulullah Essalatu ve selamun aleyke ya Habiballah Essalatu ve selamun aleyke ya Seyyid Seyyidal Evvelin vel Ahirin Salavatullah aleyhi ve aleyna icmaen Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha